soru sormuş. Saabi, e, onu ben görmedim o yüzden. Şimdi fark ettim. Soru şöyle. Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce bir dua varmış. Kim bunu okursa 50.000 sevap verilirmiş. Yusuf Tavastalı da geçiyor bu doğru mu? Böyle bir şey doğru değil. Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce sünnette varit olan herhangi bir dua yok. Sadece ee, Yüce Rabbimizin emriyle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken ee, Allah'a sığının manasında ee, bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimede billâh, Ey Muhammed Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda Allah'a sığın manasındaki e, emir var. Yani, اعوذ بالله من الشيطان demek suretiyle Allah'a sığınmamız gerektiği e, söylenmiştir. Bunu söylemek gerçek manada bir emir midir, değil midir? Bu konuyla ilgili... E, ekseri ülemanın, ehli sünnet ülmasının buradaki emrin müstahap yollu, istihbab yollu bir emir olduğu, yoksa kesin bir talep içermediği, yani farz niteliğinde değil de, nafile niteliğinde, sünnet niteliğinde yapılması iyi olan şey niteliğinde, müstahap iyi görülmüş şey manasında, mendup manasında bir ee, emir içerdiği, yani mendup manasında bir e, talep içerdiği ifade edilmiştir Ehli i Sünnet -i tarafından. Dolayısıyla bir kişi Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken e racim dememiş olsa günahkar olmaz demiş olsa sevap almış olur. Bu e, Tavastı'da yazan Yusuf Tavastı'nın kitabında 50 bin e, işte sevap alır işte gibi bu tür şeyler bunların aslı yoktur. Bunlar tamamen insanların uydurduğu şeylerden ibarettir. Allahu alem. Evet. Şimdi burada bir e, Musa kardeşimiz mi? Evet, Musa kardeşimizden özelden e, sorular var. Onları sorudan gördüm maalesef. Onlara bir bakalım. Bu sorular e, size okumak suretiyle duymanızı sağlayalım. Adını verdim, bilmiyorum Musa kardeşimiz. Evet, e, umarım bir yanlışlık yapmadık adınızı vermekle. Ee, i̇nanıyorsanız üstün sizsiniz, hitabının muhatabı kimlerdir? Ali İmran 146 Ayetin Hafs e, mushafında, e, Katele, Verş mushafında, Kutil şeklinde farklı yazılmasını bahane ederek Kur'an'a şüphe vermek isteyenlere nasıl bir açıklama yapılabilir? Evet. Okuyalım devamını. Devamını okuyalım. Baya uzun. Ayetler arasında bir ilgi var mıdır? Yoksa her ayet müstakil midir? Kur'an'da yüce Allah'ın yemin ettiği şeyler üzerine Yemin edilebilir mi? Vahiy kat katiplerinden birinin dinden çıktığı ve ben ne öğretip kendisi için yazdımsa Muhammed yalnızca onu bilir dediği rivayet ediliyor. Yemin olsun ki biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Allah onların kalpleri. Kulakları üzerine mühür basmıştır. Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir? Ayetleri nasıl anlaşılmalıdır? Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Yusuf 40 ayetini nasıl anlamalıyız? Seçimlerde oy kullanmak bu ayete ters düşüyor mu? Şimdi burada birçok soru var. Ayetlerle ilgili. Şimdi bu sorulara kısa kısa cevap verelim inşallah. İstiyorsanız, şimdi birinci sorudan başlayalım. İstiyorsanız üstün sizsiniz. Hitabın muhatabı kimlerdir? İnananlardır. İnanıyorsanız ey insanlar, inanıyorsanız, Allah'a inanıyorsanız, O'nun peygamberlerine, Kitap Meleklerine, kitaplarına inanıyorsanız, iman ediyorsanız siz üstünsünüz. Çünkü üstünlük esas itibariyle Allah katında olan üstünlüktür. Ee, gerçek üstünlük. İnsanlar nezdinde olan üstünlük, üstünlük değildir. Çünkü bu zail olmaya mahkumdur. Çünkü insanlar zail olmaya mahkumdur. İnsanlar ölmeye mahkumdur. İnsanların sunmuş oldukları izzet, şeref, vermiş oldukları bir takım faydalar zail olmaya mahkumdur. Dolayısıyla Allahü Teala üstünlüğün ancak kendi indinde olan üstünlük olduğunu ve bu üstünlüğün de ancak iman etmekle mümkün olacağını ifade ederken, burada iman etmeye davet ettiği insanlara hitap etmiş oluyor. Onları muhatap olarak alıyor. E, bu ayetin hafs musafında katele demiş. E, bu e, hangi ayet? Burada inanıyorsanız üstün üstünüz ayetinde katele geçmez. E, bu herhalde bir karıştırma var bu soruda. O yüzden bu bölümü geçelim. Evet ama işte şeyde katale kutil kelimeleri kıraatları var. Bu farklı kıraatlar olduğundan dolayı Kur'an'da şüphe vardır şeklinde bir iddia geliştirmek söz konusu değil. çünkü sahih kıraatlerin hiçbiri hiçbiri Manayı %100 tersine çevirecek şekilde bir durum, bir mana, bir e, işte harekelendirme, farklı okuyuşlar e, şeklinde, gündeme e, gelme şeklinde değildir. Farklı e, manalar çıkabilir ama bu manalar e, birbirine paralel birbirini tamamlayan, ve daha çok ihtilaf-ı tenavu'u dediğimiz yani çeşit zenginliğini ihtiva eden e, ve, ve asla e, birbirine zıt olacak ihtilaflar manasına gelmeyen e, durumları içermektedir. Dolayısıyla bu kıraatların farklı olması mümkün e, Farklı birbirine zıt manalar ihtiva etmez, ettiğine delalet etmez. Bunların delaleti çeşitlilikte zenginliği göstermektedir. Dolayısıyla burada Kur'an için bir şüphe söz konusu olacak bir durum yoktur. Ayetler arasında bir ilgi var mıdır? Bu şimdi hangi ayetle hangi ayet ediyor? Bu o ayetler burada açık olarak yazılmış değil. Kur'an'da yüce Allah'ın yemin ettiği şeyler üzerine yemin edilebilir mi? Allah-u Teala mahlukatından dilediğinin adını anarak yemin eder. Kulları ise sadece Allah adına yemin eder. Kulları Allah'ın yemin etmiş olduğu mahlukatı adına yemin edemez. Allah güneş adına yemin etmiştir ama bir insan edemez. Allah ay adına yemin etmiştir. Ee, ama bir insan Allah adı dışında başka bir ad ile asla yemin edemez. Bu caiz değildir. Vahiy katiplerinden birinin dinden çıktığı, böyle bir şey söz konusu ben duymadım yani vahiy katiplerinden biri dinden çıktı diye. Ben ne öğretip kendisi için yazdımsa Muhammed yalnızca onu bilir dediği rivayet ediliyor. Böyle bir rivayet... Ee, Yoktur böyle bir rivayet, böyle bir şey sadece uydurmadan ibarettir. İslam düşmanları böyle bir şey uydurmuşlar, geliştirmişler. İslam'ın aleyhine olsun diye şüphe getirmek için böyle bir şey dile getirmişlerdir. Böyle bir şey aslı astarı yoktur. İslam tarihinde Siyer'de böyle bir vaka söz konusu değildir, gerçek değildir, uydurmadır, insanların uydurmasıdır. Bunlar da itibara alınmaz.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 bu yedi yoldan kasıt nedir diye sormak istiyor herhalde soru. E, bu ayetin Arapçasını bulmam lazım. Önce ona bakmam lazım ki oradan e, üzerinden konuşalım. Ayetin sivakına siyakına bakmam lazım. O yüzden e, bu ayet-i e, nerede geçiyor bu açık olarak yazılsın. Ona göre bir bakalım. Allah'ın kalpleri kulakları mühürlemesi olayına gelince... Bu şu demek. E, anlamak istemeyen, inatçı olan, duymak istemeyen e, kulakları, anlamak istemeyen kalpleri, görmek istemeyen gözleri Allahu Teala mühürleme cezasıyla cezalandırabilir. E, sürekli kendisine Hakk'ın hakikatin hatırlatılması karşısında hala batılda inat eden eee inatla batılı savunan, hakkı, hakkın hak olduğunu gördüğü halde inatla batılın savunma, savunmasını yapan ve hakka düşmanlık eden bir insan, gözlerinin, kalbinin, kulaklarının mühürlenmesi cezasıyla cezalanabilir. Allahü Teala onların asla iman etmeyeceğini bildiği için böyle bir cezalanmayı, cezalandırmayı onlara onlara reva görebilir. Çünkü Allahu Teala ezeli ebedi ilmiyle onların bu inatlarından asla ayrılmayacağını bilmektedir ve asla ölene kadar iman etmeyeceklerini bilmektedir dolayısıyla Allahu Teala onların kalbini bir ceza olarak mühürlemektedir. Bu Allah'ın adaletini sarsan bir şey değildir. Bu ceza Allah'ın takdirindedir. Allah Teala uyarır, uyarır, uyarır. Hala anlamıyorsa bir bakarsın onu kendi tarafına alır, ruhunu kabzeder. Bir bakarsın kalbini mühürler, bir bakarsın gözünü mühürler. Bunlar olabilecek olan şeylerdir. Allah Teala yaptığından sual edilmez. Bizler Allah'ın yaratmış olduğu varlıklarız. Her şeyimizi ona borçluyuz, Allah'tan hesap soramayız. Allahü Teala sevgisi saygısı gereği bizleri nimetlendirmektedir. Böyle bir Allah'a karşı nimet gördüğümüz ve yaratıcımız durumunda olan Allah'a karşı nankörlük içerisinde uzun müddet olmamız ve asla tövbeye yaklaşmamız onun gazabını celbetmemize ve azabına muhatap olmamıza sebebiyet e, verebilir. Bu da kesinlikle Allah'ın adil e, olmadığı manasına gelmez. Allah adildir. Allah adil sıfatıyla hükmeder. Hiçbir zaman zulüm yapmaz, haksızlık yapmaz. Allahu Teala ne yaptıysa hikmetine binaen yapmıştır. Yaptığından sual edilmez. Ya ancak insanlar yaptıklarından sual edilirler. Evet. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Evet, hüküm vermek ancak Allah'a aittir ayetini ele alalım. Bir saniye. Hüküm Allah'a aittir. Hükümü vermek Allah'a aittir. Teşriği. Allah'a aittir. Ve onun müsaade etmiş olduğu teşri konusunda vahiyle terbi terbiye etmiş olduğu Allah'ın Resulüne de aittir. Allah'ın Resulü de Allah'tan aldığını kullara ileten bir elçidir. Bir insan Allah'ın hükmünün dışına çıkamaz. Bir insan Allah'ın vermiş olduğu hükmün tersine hüküm veremez. Ne olursa olsun e, hükmün Kaynağı Allah olmalıdır, hükümün vericisi Allah olarak bilinmelidir. Allah'ın vermiş olduğu hükümlere ters kanunlar, yasalar, anayasalar yapmak insanın hakkı olan bir şey asla değildir. Bir insan bilerek kendi vermiş olduğu batıl hükmün, Allah'ın hükmüne ters hükmün, Allah'ın hükmünden daha iyi ve daha üstün olacağını düşünürse kafir olur. Ancak şöyle derse, benim vermiş olduğum hüküm elbette kötü bir hükümdür. Ben Allah'ın hükmüne boyun bükerim. Allah'ın hükmü en üstün hükümdür, en doğru, en hak hükümdür. Ancak ben nefsime uymak suretiyle, zafiyet göstermek suretiyle, halkım karşısında zafiyet göstermek suretiyle makamımdan olmamak için, mevkimden olmamak için Allah'ın razı olmayacağı bir hükmü verdim. Ve günah işlediğimin farkındayım. Allah beni affetsin. Bundan ilk bundan imtina edeceğim, bundan tövbe edeceğim. Bunun yanlış olduğunu biliyorum nefsime yenilmek suretiyle böyle bir şey yaptın derse, bu insan kafir değildir, Müslümandır. Ve tövbe etmesi kendisinden beklenir. Yine aynı şekilde, Allah'ın hükmüyle değil de, kendi Allah'ın hükmüne muhalif kendi hükmüyle bir insan hükmederse, bu ve bunu istemeden yaparsa, nefsine mağlup olarak yaparsa, Allah'ın hükmünün en üstün hüküm olduğunu bilerek bunu yaparsa, buna inanarak bunu yaparsa, bu insan sadece günahkardır, kafir değildir. Çünkü o müllem yahkum bima enzir Allah, fa ula ikihumul kafirun, kim ki Allah'ın hükmüyle indirdiği hükmüyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerdir. Ayeti'nin başka ilerleyen bölümlerde. وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزِرَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler hükmetme, zalimlerdir. وَفَاسِقُونَ ee, ve وَفَاسِقُلَرْضِرْضِ ve şeklinde versiyonları vardır. Bu da bize göstermektedir ki Allah'ın hükmüyle hükmetmemek bazen fasıklıktır. Bazen zalimliktir. Ki hem zalim hem de fasık kafir değildir. Ee, bir yerde de kafirdir diyor. Onu da ee, şöyle yorumlayabiliriz. Kendi hükmünün, Allah'ın hükmünden üstün olduğunu düşünürse o insan kafir olur. Evet. Seçimlerde oy kullanmak meselesi. Bu ayete ters düşüyor mu? Seçimlerde oy kullanmak meselesi, Niyetten niyete, toplumdan topluma, toplumun içinde bulmuş olduğu vaziyetten e, ve durumdan e, duruma değişebilen, farklılık arz edebilen bir meseledir. Ee, bir usulda bir kayda var. اَلَّذ۪ي لَا يُدْرَكُوا كُلُّهُ La yutraku cüllehu Hepsi idrak edilemeyecek olan bir hayrın, idrak edilecek olan kısmı da terk edilmez. Bir hayrın hepsi idrak edilemiyorsa, hepsi tahakkuk edemiyorsa hepsine kavuşulamıyorsa, hepsi birden yapılamıyorsa, bu hayrı komple terk etmek doğru değildir. Yapılabilen miktarını öncelemek ve almak gerekir. Hayrı komple terk etmektense, o şerden elde edilebilecek veya o işten, o durumdan elde edilebilecek küçük faydalar da terk edilmez, terk edilmesi gerekmez manasında bir usul kaydesidir bu. Dolayısıyla dediğimiz gibi oy verme meselesi ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya, halktan halka, vaziyetten vaziyete değişkenlik arz eden bir durumdur. Mesela bir ülkede Allah'a düşman olduğunu ilan eden Kur'an'a düşman olduğunu ilan eden Kur'an'a, peygambere, Allah'a haşa küfreden bir yapıya bir hizbe oy vermek ve bunu yaparken de onları desteklemek manasında yapmak on, <gülüyor> onları onları güçlendirmek, ellerini güçlendirmek manasında yapmak, İslam'a düşmanca <gülüyor> tavırlar, duygular, niyetler, gayeler e, sergilemek suretiyle yapmak elbette küfürdür. Ancak e, demokratik bir ülkede iktidara Sadece sandık yoluyla gelinebilecek bir ülkede e, hizipler arasında en iyisini tercih etmek suretiyle oy vermek, ehveni şerri tercih etmek manasına gelmektedir. Dolayısıyla hakkın, hayrın tamamı elde edilemiyorsa, bir kısmını elde edebilmek için o meseleye, o işe sarılmak e, gerekir, elzemdir. Bugün bir parti ortaya çıkıp da derse ki, ben Müslümanların çalışmalarını, davet çalışmalarını, ibadet hayatlarını, Tamamen hür yapacağım. Onlara köstek değil destek olacağım. Örtüyü, tesettürü serbest edeceğim. Namaz, niyaz, oruç serbest edeceğim. Müslüman, Müslümanım diye e, ortaya çıkan insanların horlanmasını yasaklayacağım. Müslümanları Horlayanları, hor görenleri, onlara eza cefa verenleri, onlara gerek kalemiyle, gerek e, söz, sözüyle, gerek fiiliyle saldıranları hukuk önünde sorguya çekeceğim. Bu memlekette her insan istediği gibi inanacak, istediği gibi yaşayacak, inanç hürriyeti olacak, ibadet hürriyeti olacak. Hiç kimse, inancından dolayı, yaşantısından dolayı, algılamasından dolayı, kendi vaziyetinden dolayı gerek düşünce itibariyle ortaya çıkan farklılığından veya kıyafet konusunda ortaya çıkan farklı tercihlerinden dolayı, inanç konusunda ortaya çıkan farklı yaklaşımlarında meydana gelen farklardan dolayı kınalmayacaktır, ezilmeyecektir, hor görülmeyecektir, demek suretiyle ortaya çıkarsa ve bu şekilde insanlardan ses yok, ses yok muh Evet. Ses var mı şu anda? Ses bayadır gitti herhalde. Ben ekranı kapatmıştım. Ne zamandan beri ses yok arkadaşlar? Ses ne zamandan beri yok? Yani bir dakika oldu mu? O zaman geri alayım. Bayağı oldu. Ben de görmedim. Fark etmedim. Evet. Ee, sanırım oy verme meselesiyle ilgili konuşurken kesildi değil mi? Evet, bakmadım ben ekrana. Oy verme meselesiyle ilgili konuşuyorduk. O, o, o zaman kesildi sanıyorum. Evet. Peki. Bu kayda aldım zaten. Oradan da e, dinlenebilecek arşivden. Ben tekrar toparlayayım söylemiş olduğum şeyleri. Ve onunla kapatacağız inşallah oy verilmesi meselesiyle ilgili. Ee, diyoruz ki efendim, İslam'ın yaşanılmasını serbest bırakan, İslam'ın davetini serbest bırakan, Müslümanların kıyafet özgürlüğünü temin altına alan, Müslümanların ibadet hürriyetini tem teminat altına alan, dinanç hürriyetini teminat altına alan ve bu şekilde ülkeye hizmet etmeye çalışan, insanlara bu şekilde hizmet etmeye çalışan, mevcut vaziyetten dolayı, ancak bu şekilde İslam'a ve Müslümanlara hizmet edeceğini düşünen, ama ilerki safhalarda, e, bu hizmetini toplum kabul ettiği miktarda ve oranda artırabileceğini vaat eden partilere destek vermek gereklidir. Böyle o ortamlarda gereklidir. Ama daha iyisi olur. E, gelir bir parti der ki efendim ortam müsaittir. Biz Kur'an'ı tamamen anayasa yapacağız. Biz ee, tamamen asr-ı saadette yaşanan İslam'ı yaşayacağız, yaşatacağız. Biz ona destek veririz o zaman. Ancak e, bunun da makul bir zemine oturması lazım. Örneğin, yüz seneden beri dejenere olmuş, bozulmuş, dinini, Allah'ını, kitabını, peygamberini, sünneti unutmuş, tamamen batı taklitcisi olmuş, tamamen Hristiyanlara, Yahudilere benzemiş, gerek kıyafet, gerek inanç, gerek yaşam tarzı, gerek aksesuar bakımından, yaşam felsefesi bakımından tamamen Batılılara benzemiş ve bu şekilde olan insanların çoğunluğunu oluşturduğu bir ülkede İslam'ın %100'ünün tatbik edilmesini beklemek, Hayalperestliktir. Ve hiçbir hizip, hiçbir cemaat, hiçbir niyet, e, kim olursa olsun, e, böyle bir toplumda İslam'ın yüzde yüzünü, katıksız şeklini tatbik etmesi mümkün değildir. Çünkü toplum tarafından kabul görmeyecektir. O yüzden İslam'da tedricilik vardır. Yani e, aşama Aşama yol kat etme prensibi vardır. Bu prensibin olduğunu bizzat Kur'an'ın nüzulü desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim 23 senede ayet ayet nazil olmak suretiyle e, insanların sosyal yaşantısını, inanç yönünü radikal bir e, yani keskin bıçak gibi e, değiştirme e, yönünde bir adım atmamıştır tam tersine alıştıra alıştıra anlata anlata aşama aşama yol kat etme sistemini prensibini usulünü uygulamak suretiyle e, yeryüzüne Allah'ın ayetleri nazil olmuştur peygamberimiz de aynı şekilde bu bu uslubu, tedricilik uslubunu kullanmıştır Öncelikle şunu söyleyelim. Kur'an'da birçok yerde de olduğu gibi özellikle içkinin üç aşamada e, haram kılınması bize bu, bu konuda en büyük delildir. Dolayısıyla e, Müslümanların müminlerin inanç ve ibadet hürriyetini garanti altına alıp, ancak Allah'ın hükmüyle hükmedebilme konusunda yeterli ortamı bulamadığını söyleyerek, bu konuda beklemeyi tercih eden, o insanların olgunlaştığı güne kadar bunu erteleyen bir hizip, bir cemaat, bir parti, Asla küfürle itham edilemez. Böyle bir partiye oy vermek asla küfürle itham olmayı gerektirmez. Bilakis, bilakis bu tür ortamlarda e, bu gibi oluşumlara destek vermek lazımdır. Bu sonuçta e, yani nihai hedef, nihai hedef. Bu partilere oy vermek değildir. Nihai hedef, nihai hedef daha iyi, daha güzele gidebilmek için bu partilerin, hükümetlerin oluşturmuş olduğu şemsiyelerden, korumalardan azami ölçüde istifade etmek suretiyle toplumu, İslam'ı yaşayacak, anlayacak bir kıvama sokabilmek için zaman kazanmak meselesiyle. Eş değer görülmesi gereken bir durumla karşı karşıya olduğumuz bilinmelidir. Ve böyle bir durumda da yapacak olduğumuz şey bu hayır trenine binmek ve bu yolda ilerlemektir. Allah-u Evet mülteka kardeşimiz bir soru sormuş onu soralım ve Bitirelim çünkü e, Musa kardeşimiz e, özelde başka sorular da sordu baya uzun. Bunlara şu anda hepsine cevap veremeyiz. E, şu soruya cevap verdikten sonra inşallah bunları da haftaya ele alalım. Güneş batarken yani grup vakti aynı günün ikindi namazının farzını kılmak caiz midir? Güneş batarken eğer namazınız geç kaldıysa kardeşim... Güneş batarken bile görmüş olsanız ikindi namazınızı kılarsınız. Bu tabi ki tamamen kerahat durumu söz konusudur burada. Ancak namaz %100 kazaya kalmamıştır. Çünkü güneş e, batınca akşam namazı girmiş oluyor. Siz namazı bu kerahat vaktine kadar geciktirmeniz. Mekruh olmakla birlikte e, o vakitte kılmamış olduğunuz ikindi iki namazın farzını kılabilirsiniz. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi e, Musa kardeşimiz kusura kalmasın. Efendim o sorular baya bir uzun. İnşallah sizler de yoruldunuz zaten. Haftaya inşallah onları tekrar e, sorar ve biz de elimizden geldiği kadar görüşlerimizi açıklarız inşallah. Evet hayırlı geceler diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.